Murat Boz'la Aslı Enver'in ilişkilerine son verdikleri haftalardır konuşuluyor biliyorsunuz. Bir markette çekilen yeni görüntüler ise bunun tersini söylüyor sanki. Barıştıkları söylenen ünlü çifti bir araya getiren sebep ne? İşte Murat Boz ve Aslı Enver'le ilgili haberimiz. Ünlü şarkıcı Murat Boz ve başarılı oyuncu Aslı Enver aşkında yaşanan son dakika gelişmeleri ve ikilinin konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar şu günlerde magazin gündeminin temelini sarsmış gibi. Buna en büyük nedense ayrıldık diyen çiftin güvenlik kameralarına beraber yakalandıkları anlar. Kafanız karıştı değil mi? Açıklayacağız. İhanet skandalıyla başlayan olayın tüm detayları haberimizde gizli. Hem Murat Boz hem de Aslı Enver ayrıldık diyordu. Ama onların bu açıklamalarından tam 24 saat önce birlikte alışveriş yaptığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik kameraları şüpheye mahal vermiyordu. Peki sosyal meden niye silmedin? O tarafa neden silmedin? <gülüyor> Arkadaşlar biz kavga etmedik, bir şey olmadı, rahat olduk. Ama kalpler konuştuk nereden? Öyle, hayat evet. memnun bir şekilde ayrıldık. Her şey bir gece eğlencesinde başladı. Eser Yenenler'in organize ettiği gece yine ünlü komedyenin evinde devam etti. Buraya kadar her şey normal. Gecenin sonunda aynı evde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de olması, ikilinin çıkışta gazetecilere yakalanmaları bir ihanet gecesi mi yaşandı şeklinde yankı bulduk. Bu olay sonrası Aslı Enver'le Murat Boz çifte ayrıldı. Bu beklenmeyen gelişme ikilinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ardından taraflar ihanet ve ayrılık haberleriyle ilgili uzun süren bir derin sessizlik dönemine girdi. Çift sosyal medya hesaplarında birlikte çekildikleri fotoğrafları silmese de o geceden sonra bir daha bir araya gelmedi. Ve konu hakkındaki sessizliği ilk bozan geçtiğimiz gece kameralar karşısına geçen Aslı Enver oldu. Güzel Yıldız ayrıldık dedi. Tamam, sosyal medyadan niye silmedik fotoğraflar neden fotoğraf silmedik? Arkadaşlar biz kavga etmedik. Bir şey olmadı. Rahat olduk. Ama kalpler bana şey anlıyor. Bu arada sizin borun eliniz nasıl efendim? Teşekkür ederim. İyiyim. Sinema pol. Ne? Şey sıkıştın ki şu an. Al, Konu hakkında merak edilenlere yanıt verip gecenin karanlığına karıştık. Bu açıklamanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden, hani haberin daha dumanı tuterken, bu kez Murat Boz geçti kameranın karşısına. Önce konuşmaya pek niyeti yoktu yakışıklı popçunun. Aslanımda olacak mı? Belli oldu mu asayım be? Aslanımda olacak mı? Bekle. Peki sosyal medyada resimler hala silinmemiş. Hoppala geçtim. Yoksa barışma ihtimali var mı Murat Bey? Evet. Sorulara kulaklarını tıkamış gibiydi Murat Boz. Israrlı soruları duymazdan geliyordu. Aracını çalıştırdı ve biz tam gaza basacak gidecek sanırken penceresini usulca açtı. Aslanım da açıkladı. Ayrıldığınızı. Bilmiyorum. Fark etseniz. Öyle, ha, mehlihim şekilde ayrıldık. Hah, aslında söylemişti zaten. Evet, kendisi de açıkladı. Aynen öyle. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim mi? Söylemem. Eee yani söyledim de tabii yani yazılı basın bunu istediği evet. gibi lanse ettiği için. Öyle. Belli ki doluydu Murat Boz konuşmak istiyordu. Anlaşılan aslenlerin konuşmasıysa yaramıştı. Haftalardır beklenen açıklama cümleler halinde dökülmeye başlıyordu dudaklarından. İlk sözleri İhanet Gecesi'nin sır perdesini aralıyordu. Arkadaşlar, eee o geceyle alakalı Zaten açıklama yaptım ama tabii eee anlamak istemiyorlar ısrarla arkadaşlarımızı tanımıyorum. O arkadaşları. O gün orada 35-40 kişiydik. Yani iddia edilen şeylerin hepsi yalan yani. Murat Boz hedefine basını koymuştu. Ben Nihal Bahar Candan kardeşleri tanımadığını söylemişti. Başına gelenlere hala inanamıyorduk. Yani yazılanlara, çizilenlere inanmak gerçekten çok zor yani. Bir yerde bir ortamda e, bulunmuyormanız eee o ortamdaki insanlarla Bir şey yaşın, yaşanıyor anlamına geliyorsa eğer, o zaman bizim evden çıkmamamız lazım. İzole bir hayat yaşamamız lazım. Yakışıklı popçu o gece eser Yenenler'in evinde ortamı suratındaki şaşkın ifade ve titreyen sesiyle şu cümlelerle anlattı. Çok çok enteresan, çok üzün, üzülerek tabii ki takip ettim yani. yani. İnanılmaz bir de sanki sadece dördümüz gibi yansıtılmış. Yani oraya sizler de geldiniz. Sizler var mıydınız bilmiyorum. Yani... 25-30 kişinin olduğu bir yere gittim. Arkadaşın bir arkadaşınız bir yere davet ettiğinde gitmez misiniz? Yani kim var kim yok diye sormazsınız yani değil mi? Bizim kitabımızda yok zaten böyle böyle şeyler. Arkadaşlarımız davet ettiği zaman biz de gideriz. Bitmedi. Devam ediyor sözlerine yakışıklı popçu. Ama yani oradaki ortamdaki herhangi birisiyle bir şey yaşadığınız anlamına geliyorsa bu ayar bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum yani inanılmaz yani. Çok Çok enteresan. Murat Boz yazılı basına yüklenmeye devam ediyor. Üzerinden yazılanlar, çizilenler yani savcı savcısınız, hakimsiniz. Asıyorlar, kesiyorlar, idam ediyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Arkadaşları tanımıyordum bile o arkadaşları. Yani hiç garip bir durumun içerisine atılı verdik bir anda. Çok çok çok enteresan. Yani. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. İğneyi kendine, çuvaldığıza başkasına sokmadan önce herkesin şapkasını önüne alarak düşünmesi gerektiğini çarpıcı ifadelerle dile getiriyor ünlü popçu. Vallahi Allah herkesin yardımcısı olsun. Yalnız şunu şunu bilin. Bizler de insanız. Bir, bir meta değiliz. Yani bunu bir yandan magazine de söylüyorum. Magazin basını hepinizi ten, yani hepinizi kastedmiyorum ama tenziy ederek söylüyorum. Bizlerin de insan olduğunu unutmayın. Yani benim ailemin, aslının ailesinin O kızların, o kızcağların ailesinin de olduğunu düşünme, e, düşünmelisiniz yani. Biz bu sözlerinize dikkate alacağız Murat Bey. Tamam. Ama konuyu dağıtmadan yeniden ayrılığa dönelim isterseniz. Bu olaylar olmadan önce ayrılmıştınız değil mi Aslı Hanım'la? Öyle söylendi de. Tabii ki ayrılmış. Şey, evet. E... Ya şimdi orada da mesela teknik diye bir laf kullanmış bunca bunca e, söylediğim şeyin arasından Cımbız'ın istediği kelimeyi alıp çok çirkin yani Hiç olmak istemediğiniz bir duruma sokuyorlar. Siz durup dururken hiç alakanız olmayan bir durumla, durumdan dolayı böyle alakanız varmış gibi gösteriyorsunuz. Çok enteresan. Fotoğrafları silmemişsiniz diyoruz. Nasıl ayrıldıklarını anlatıyor kameramıza. Arkadaşlar biz e, böyle e, kavga gürültü ayrılmadık yani. Böyle bir evet böyle bir durum böyle bir durum yok. Aslış benim çok değer verdiğim bir insan yani. eki var işte. Biraz sadece biraz saygı, biraz anlayış bekliyorum herkesten yani. Ve gecenin yuva yıkan adamı olarak gösterilen eser yenenlere geliyor söz. Murat Boz sözleriyle arkadaşını koruma altına alıyor. Şey... Eser'e de çok yüklendiler. Yani evet. eserin hiçbir suçu yok arkadaşlar. O arkadaşlar da galiba daha önce sket çekmiş. Evet. Sevdiği kızcağızlar yani on, o kızların da ne suçu var? Bir anda bir başka bir ismini konumlandıramayacağım bir konuma getirdiler kızları da. Yazık günah herkes ya yazık yani ayıptır ya. ya. Eser yenenlere yüklenenlerin başında ünlü şarkıcı Demet Akalın geliyordu. Demet Akalın skandal olayın patlak verdiği ilk günlerde gerek sosyal medyada gerekse verdiği röportajlarda tepkisini böyle dile getirmişti. Pişkinlikle suçladınız e, Murat Boz olayında. Onunla ilgili bir açıklama alabilir miyiz? Hayır yok hiç gerek siz. E çünkü benim e, kulisimde benim tabelamı Demet Akalın yası kopartmıştı o günden beri bu yüzüm çıkıyor. Murat Boz'a göre Demet'e kalın olayları tamamen yanlış anlamış. Demet yanlış anlamıştır. Hiç senin öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar yani hiç. Murat Boz aracıyla uzaklaşmaya başlamadan son ve can alıcı bir sorusu oralım istiyoruz. Yakışıklı popçunun verdiği yanıt barış sinyalleri veriyor gibi algılanacak türden. Son olarak barış bir ihtimaliniz var mı? Tekrar Her şey nasıl her şey kısmet hayatta. Röportajın sonunda Murat Boz'un sevenlerine ve hayranlarına bir mesajı var. Sevenlerime tekrar söylüyorum. Yalanlar, iftiraları itibar etmesinler. Söylenilen, yazılan, çizilen hiçbir şey yaşanmadı o akşam. Sadece arkadaşlarca hep beraber toplandık o grupta başka insanlar da var. İşte bu kadar. Murat Boz'un açıklamaları bunlar. Ama bu sözlerden yine bir kaç saat sonra bir başka belge patlıyor ve kafaları allak bullak ediyordu. Ayrıldık, görüşmüyoruz diyen Murat Boz ve Aslı Enver'in bir kafede para öderken güvenlik kameralarına yakalanması. İşleri içinden çıkılmaz bir hale sokuyordu. Kameranın üzerindeki tarihe dikkat. o günün akşamında önce aslında Ender kameralara açıklama yapıyor. Ertesi günde biraz önce izlediğiniz röportajı veriyordu Murat Boz. Fotoğrafların ardından şimdi asıl merak edilen soru Ünlü çiftin bir reklam oyunu oynayıp oynamadığı. Bunu ispatlamak güçtü. Nitekim de öyle oldu. Ortaya atılan son iddiaysa kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Söylentilere göre Murat Boz ve Aslı Enver ikilisi barıştı. Hem de ne barışma. Arkadaşları Aslı Enver'e doğum gününde bir video hazırladı. O videoda Murat'ı affet diye bir bölüm vardı. Esas sürprizse görüntülerin sonunda saklıydı. Murat Boz Aslı Enver için beslediği şarkıyı seslendiriyor ve af diliyordu sevgilisinden. Bu jest karşısında çok büyük bir şey. Çok duygulanan Aslı Enver ise ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yakışıklı popçuyu affederek yeniden birlikte olma kararı aldı. Söylentiler bunlardan ibaret. Bu konuda ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Ama olayları tarih sırasına koyduğumuzda hikayede bir terslik olduğunu görüyoruz. 10 Mayıs'ta doğum gününü kutlayan Aslı Enver'e eğer bu sürpriz hazırlanan partide yapılmış ve ikili barışmışsa neden birkaç gün önce hem de tek tek kameralar karşısına geçerek ayrıldık açıklaması yaptılar? Tamam. Ya, tamam. Sizime de propaganda dersi mi veriyorsunuz? Arkadaşlar biz kavga etmedik bir şey olmadı. Rahat olun. Ama karakter böyle arkadaşlar şey. öyle he heminim <gülüyor> şekilde ayrıldık. Evet. Murat Boz Aslenler ayrılığının hikayesi ekranlarınıza getirdiklerimizden ibaret. Bu köprünün altından daha nasıl su akar bilemiyoruz. Ama çift el ele tutuşup yarın kamera karşısına geçerse şaşırmayacağız diyerek gelişmelerin yakın takipçisi olduğumuzun altını çiziyor ve haberimizi burada noktalıyoruz.